Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 91 gün koltuk gün kaldı. Earth Policy Institute'un araştırmasına göre 2009'da ABD'de 107 milyon ton mısır etanol rafinerilerine gönderildi. Etanol rafinerisinde besinler benzine dönüştürülüyor. Yani benzinle çalışan arabalara yakıt sağlanıyor. Araştırmaya göre 2009'da bu amaçla kullanılan 107 milyon ton mısır arabaları beslemek yerine şu anki ortalama beslenmeye göre 330 milyon kişiyi bir yıl boyunca yeterdi. Araştırma 2004'ten beri benzin sağlamak için işlenen Mısır'ın 3 kat arttığını gösteriyor. Üstelik bu hiç sürdürülebilir bir çözüm değil. Çünkü tüm Amerika'da üretilen Mısırlar etanol elde etmek için kullanılsa bile ABD'deki benzin ihtiyacının ancak %18'ini karşılamaya yetebilir. Araştırmada belirtilen bir başka ilginç nokta da gelirler arası adaletsizlik. Dünyada 940 araba sahibi nüfusun ortalama geliri, dünyadaki en aç 2 milyar kişinin ortalama gelirinden 10 kat daha fazla. Tarım alanında arabalarla açların yarışını arabalar kazanacak gibi görünüyor. Daha geçtiğimiz hafta kaplanların tehlike altındaki türlerin başında geldiğinden bahsetmiştik. WWF'in araştırmasına göre şu anda tüm dünyada yalnızca 3200 kaplan yaşıyor. Kaplanlara bir darbe de Endonezya hükümetinden geldi. Hükümet kaplanları bir çifti 100 bin dolara evcil hayvan olarak satacağını açıkladı. Üstelik bunu soyun devamlılığını sağlamak için yapacağını belirtti. Üç kişi çoktan evinde kaplan beslemek için başvuruda bulundu bile. Bu kişilerin prestijli olduklarını göstermek için kaplan istedikleri belirtildi. Greenpeace orman kampanyacısı Buster Mytar bunun son derece yanlış bir hareket olduğunu söyledi. Mytar kaplan satmanın çözüm olmadığını açıkladı. Devlet bu hayvanların yaşam alanlarını korumalı. Oysa bu yaşam alanlarını yok ederek palm için plantasyonlar oluşturuluyor. Maytar yakında Çin yılına göre kaplan yılına girilecek olmasının da halk arasında talebi arttıracağından endişe ediyor. Bu arada küresel ısınma nedeniyle yaşam alanı değişen türler de doğaya zarar vermeye devam ediyor. 57 ülkede yürütülen Küresel Yabancı Türler Programı'na göre 542 çeşit hayvan ve bitki aslında kendi yaşam alanlarının dışında yaşadıkları için bulundukları yerdeki ekosistemleri tehdit ediyorlar. Yabancı türler listesinde 316 bitki, 101 deniz canlısı, 44 tatlı su balığı, 43 memeli, 23 kuş ve 15 sürüngen bulunuyor. Bilim insanları yabancı türlerden kaynaklanan tehlikenin gün geçtikçe büyüdüğünü söylüyorlar. Dolayısıyla bu yabancı türler insan yüzünden kendi yurtlarını terk ederek başka yerlere göç etmek zorunda kalıyorlar. Bu türler yerli türlerle besleniyorlar, onların alanında ürüyorlar, yaşam alanlarına zarar veriyor ve hastalık yayıyorlar. Ayrıca aynı ekosistemde kendilerine yuva edinmeye çalıştıkları için de yerli türlerle çatışabiliyorlar. Yeni Zelanda'da tam 222 yabancı tür bulundu. Uzmanlar bu nedenle ülkedeki yabani hayatın bitme noktasına gelebileceğini söylüyor. Tabii ki suç bu yabancı türlerde değil. Bunları e, alıp da ta Yeni Zelanda'ya kadar taşıyan yine insandı. Türkiye'de geçtiğimiz hafta korkunç bir olay yaşandı. Fırtına nedeniyle İstanbul Kilios açıklarında bir gemi ikiye bölündü. Ve ne yazık ki gemiden sızan yakıt ve yağlar Karadeniz sahillerine ulaştı. Temizleme çalışmalarında 10 ton yakıt toplandı. Gemide 96 ton fuel oil, 25 tonda dizel yakıt bulunuyor. Gördüğünüz gibi bu olaylar sadece uzaklarda bir yerlerde olmuyor. Tehlike esasında yanı başımızda her yerde. Kazanın yarattığı kirlilik en çok Demirciköy sahili Uzunya plajı ve Cennet Cennetko'yu plajını etkiledi. Geçen yaz daha oralarda yüzmüş birisi olarak yarını garanti Edememek işte böyle bir olay. Kıyıda yaklaşık 5 cm kalınlığında kirlilik tabakası oluştu. Temizleme çalışmalarında çalışan 105 kişi yalnızca kıyıya vuran kirliliği temizliyorlar. Kirliliğin yayılmasını engelleyemiyorlar. Kirliliğin etkilerini uzun yıllar sürmesi de maalesef bekleniyor. Ve buna karşılık olarak olaya neden olanlar hakkında yalnızca 55 bin liralık para cezası verildi. 2009'la biten 10 yılın kaydedilmiş en sıcak 10 yıl olduğunu NASA'da doğruladı. Sıcaklıklar 1880'den beri kaydediliyor. O zamandan beri en sıcak yılın 200, e, 2005 yılı, ikinci en sıcak yılın ise 2009 olduğu açıklandı. Dünyanın en önemli iklim uzmanlarından James Hansen yaptıkları incelemeler sonucunda küresel ısınmanın tartışılmaz biçimde hızla ilerlediğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde küresel ısınmanın kesinliğini ve hızını gösteren bir başka olay daha yaşandı. Kodiak Kenai Cable adlı şirket kuzey kutbunda su altından fiber optik kablolar geçirerek Tokyo'yu Londra'ya bağlayacak. Daha birkaç yıl önce kutuplardaki buz kalınlığı nedeniyle böyle bir proje hayal bile edilemezdi. Böyle olaylar iklim değişikliğine karşı zamanla yarıştığımızı hepimize bir kez daha gösteriyor. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 91 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi